Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, iki tane soru e, soruyor. Diyor ki hocam ben e, salam dersinizi dinledim. Salam adabı ahkamı iman dersleri serisinde. Diyor onu dinledim hocam çok hoşuma gitti Allah razı olsun. İki tane soru geldi diyor aklıma. Birincisi e, televizyondan, yen yani bir e, canlı yayından, yen yani, bir kasetten... Ee, bir tane e, derse başlamadan salam veriyor. Burada almamız üzerimize vacip mi? Bu birinci sorusu. İkinci sorusu diyor ki e, papagan papaganı öğretiyorlar salam veriyor. Bu papagan salam verirse alması vacip mi? diyor? Evet. Ee, Allah razı olsun kardeşimizden. Sorular ikisi de e, güzeldir. Bu neye delalet eder? Demek ki bu kardeşimiz eşittiği dersten faydalanmış. Bu, bu türlü meseleler de canlanmış e, aklında. Salam önemli mesele olduğu için derste anlattığımız gibi hakikaten insanoğlu buna ehemmiyet ve önem vermesi lazım. Çünkü bu olması olmazımızdır bizim toplumda. Müslüman toplumunda. Evet. Şimdi cevaba gelirken birinci solu. Böyle bir meselede detaylı salam vermek bunu ederler. Detaylı salam vermek eğer şey ise direk ise canlı ise mesela canlı yayındır canlı yayındır canlı yayında hoca çıkıp ders veriyor yani bir tane konuşma yapıyor e, diyor ki canlı yayında selamu aleyküm ey eşitenler yani ey bizi dinleyenler selam veriyor sen de onu canlı diyorsun burada e, selam alimler diyorlar alınması lazım yani eğer sen onu canlı dinliyorsan, salam verse alırsın. Bazı alemler diyorlar, e, bu, bu da diğeri gibidir. E, diğeri nedir? Diğeri de e, salam kasetten veriyor. Yani mesela bir tane derse başlamadan önce selamun aleyküm diyor. E, de bir makale, yen yani bir kitap, yen yani bir mektup yazıyor. Selamun aleyküm diyor. Bunun da hükümleri ayrı ayrıdır. Şimdi dedik canlı yayın olsa alimler burada içiye bir kısmını demiş müstehab tür vermek, bir kısmı demiş vacip tür. Çünkü sen canlı yayında onu dinliyorsun. Ama dersten dinlediğinde o vacip değil. Versen olur, vermesen de olmaz. Çünkü o sene salam vermedi. O dersteklere salam vermiştir. Eydir yazı yazılsa bir tane makale yazmışsa makalesinde selam veriyorsa bunu almak e, vacip değil vücubetten çıkıyor ama bir tane sana mektup yazıyorsa o mektupte sana selam veriyorsa mesela mektupte diyor selam aleykum ondan sonra başlıyor orada selam alma vaciptir mesela bir tane sana selam getirdi dedi sene geldi filan sana selam söylüyor bunun da salam alması alimlerimiz yine diyor vaciptir. İmam Nevevi e, de e, esker kitabında aynen salamla ilgili bu konuları naklediyor. Hatta diyor duvarın arkasından bir tane salam verse sana görmüyorsun kimdir. Yine alması vaciptir. Yen yani bir tane sana bir me mektup yazmış. Yani bir elçi vasıtasıyla sana salam görme, gö göndermiş. Yine İmam e, Nevevi rahimahullah diyor ki bunu da cevap vermemiz vaciptir şimdi e, bir de e, dergide e, şeyde dedik bu farz ikifaayı düşüyor yani çünkü bu sene falanlam vermiyor ve alan olsa olur olması olmaz Aynen bir kısmı de diyor ki mesela sen çıktı e, bir tane bir alanda oturmuşsunuz yüz tane 200 tane bin tane insan var bir tane çıktı bir konuşma yapıyor falan veriyor Bunda salam vermek alimler diyorlar bir kısmı yine diyor bunu salam aleyküm dedi. aleykümselam demen vaciptir bir kısmı diyor farz kifayedir. Biri diyor farz-i ayn'dir. Farz-i ayn her kişi ona demesi lazım aleykümselam Bir kısmı da diyor farz kifayedir. Çünkü o salam verdi alanlar oldu. Senin üzerinden kalktı ama versen mükemmelliktir. Demek ki bu da nedir derece derecedir. Burada Ahvat dedikleri alimlerimiz daha sağlamı almak için ne yapmamız lazım? Selamı reddetmemiz lazım. Bu ahvattır ama vücubat değil. Vücub ne zaman dedik olur? Vücub o zaman olur ki e, insan sana mektup yazdı. Mektupta diyor mesela ey kardeşim Abdullah sel al selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah Sen Aleyküm ve Rahmetullah. Yani bir elçiyle gelmiş vücub olur. Yani de canlı yayında e, var ise eğer böyle direk sen dinliyorsan o diğerlerinde de e, raddi selam, selamı raddetmek, e, selamı yani karşılık vermek e, farzi e, aynıdır, e, Kifayedir. Ayn, direkt olsa kifaya e, bir kısmı verse o bir kısmın üzerinden düşer. Evet, şimdi bir de ikinci sorusuna gelelim. İkinci sorusu da enteresan. Ama enteresan değil. Makul bir sorudur. Ee, Cuncel bir sorudur. Allah razı olsun kardeşten. diyor papagan salam verse bu salamı alır mıyız? Papagan nedir arkadaşlar? Adı üzerinde. Papagan söylediğini tekrarlar. söylediğini tekrarlar. Bu hayvan öyle bir kabiliyet vermiş Allah Teala buna. Ne söylesen salam verir. Çufur lafları öğretsen çufur laflarını söyler. Ee, papağan öyle bir hayvandır. Allah subhanehu ve teala bunu yaratmış. Onun için örnek de e, veriliyor. Bir tane her gördüğünü çor çoruna taklit etse, ne diyorlar sen papağan gibisin. Demek ki güzel bir şey değil. Ondan dolayı papağan sana selam verse, papağan girdi içeri bir denen omuzunda. Selamun aleyküm dedi. Yani sen girer içeri papağan sana selam aleyküm dedi. Buna cevap vermek vacip mi? Çünkü salam veriyor hayvan. Yoksa vacip değil. Alimler diyorlar ki papagana salam vermek vacip değil. Hiç cevap vermemekte olur ona. Çünkü papagan e, bir hayvandır. Söylediklerini söylüyor. Bu da aynen dedir gibi bant gibidir. Yani bir tane televizyonda dedik salam merse buna reddetmeziz. Çünkü bu salamı vermiş. Zamanında kaydolmuş bu. Direkt değil. Direkt canlı yayın değil. Ne olmuş? Kay kayıt olmuş. Muhakkak direkter alimler dediler e, vacip değil. Çünkü bir kısım insanlar cevap verseler o bir kısmından düşer. Muhakkak bir televizyonda canlı yayında bir tane selam aleyküm dese her şey onun selamını alır. Ondan dolayı bu konuda selam papagana vermek nedir? E, caiz değil. Çünkü papagan Aklı yoktur. Papağanın aklı yoktur. Ne dediklerini söylüyor. İbadet da niyet lazım. Papağanın niyeti ibadet değil. Papağan ibadet için o salamı vermiyor. Salam vermek ibadettir Çünkü bir niyetle yapılır. Ben geldim içeri girdim. Esselamu aleyküm diyorum. Çünkü beni Allah emretmiş bunu. Bu bir niyettir. Karşısında da bunu vermemiz lazım. Onun için alimler diyorlar ki, papağan ee, ayet okusa bile sücde ayeti sücde senin üzerine düşmez. Aynası de alimler diyorlar ki sücde ayetini sen banttan dinledin üzerine vacip değil. Ama yapsan müstehaptır. Olur. Sücde ayetini kendin okurcan sücde yaparsın. Yen yani camide toplumsal şekilde sen orada kendin okumuş gibisin. Oturup Kur'an dinliyorsun. Mesela namazda sücde ayeti gelse yapmak lazım. Yen yani oturmuştuk bir mukriyi dinliyoruz. O sücde yaptı biz de yaparız. Ama ben teyipten sücde dinledim. O ne olur? O onda da sücde yapılmaz. Ama yapsan ek müstehaptır. Ben banttan baktım birine ne? Banta koymuş esselamu aleyküm diyor. Yende bir günde mesela e, telefonlara kaydediyorlar. Selam e, çalıyor. E, buna da cevap vermek e, e, vacip değil ee vallahu alem allah teala en iyisini bilir ve elhamdülillahi rabbil alamin